Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programı başlıyor ve geçen bölümde kaldığımız yerden konuya devam ediyoruz. Bu bölümün başlığı kazanma kuşağında kaybedenler de var. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'in zıt kutupta bize göstermiş olduğu başka bir örnek var. Karun. Cenab-ı Hak Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavminden olan Karun'a hazinelerinin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir topluluğun zorla taşıdığı büyüklükte bir servet vermiş. Fakat o bu serveti kendi becerisiyle kazandığını iddia etmişti. Hakk'ın kendisine yaptığı iyilik ve ihsanlara bir şükür ve teşekkür ifadesi olarak insanlara iyilik yapacağı yerde, İyiliğin arkasındaki iyilik sahibini unutmuş, kendini bencilliğin gayyalarına salıvermiş ve sahip olduğu servet-ü şımarmış, böbürlenmiş, felih fahur yaşamaya ve ifsada başlamıştı. Tabi Cenab-ı Allah da yaptıklarının karşılığı olarak onu bütün varlığıyla beraber yerde bir etmişti. Böylece Karun, Ulul Azm bir peygambere yakınlığın hakkını veremeyip kazanma kuşağında kaybeden ibret vesilesi, talihsiz bir servet sahibi olarak tarih defterinin yaprakları arasında yerini almıştı. Hz. Musa aleyhisselam döneminde vuku bulduğu söylenen şu kıssa da, konuyla alakalı ibret verici bir misal olarak zikredilebilir. Anlatılanlara göre Hz. Musa zamanında kumla üzerine örtmeye çalışacak kadar fakr-ı zarurete düşmüş bir adam vardı. Bir defasında Hazreti Musa'ya, ''Ya Musa, Cenab-ı Hakk'a benim halimi bir arz ediversen.'' dedi. Hz. Musa da onun bu ricasını kırmadı. Bunun üzerine Cenab-ı Allah, ''O kulum için bu hal kendisi için daha hayırlıdır.'' buyurdu. Fakat adamcağız bu isteğinde ısrarcı oldu ve ısrarlarının neticesinde kendisine Allah tarafından imkan verildi. Önce bir koyun aldı, sonra o koyundan sürüler meydana geldi ve o şahıs bir servet sahibi oldu. Ne var ki zenginlik o zavallıyı gaflete sürükledi ve neticede yoldan çıkarttı. Öyle ki adam içkiye bile başlamıştı. Bir müddet sonra Hazreti Musa aleyhisselam yoldan geçerken bir kalabalığa rastladı. Burada ne oluyor diye sorunca şöyle cevap verdiler. Bir adama kısas uygulanıyor. Adam fakirdi, sonra malı mülkü oldu. O mal mülk onu azdırdı. İçkiye başladı, sonra birini öldürdü şu an cezasını çekiyor. Şimdi bu iki misalden hareketle, meselenin mücerret olarak değil de, getirdikleri ve götürdükleriyle, alçaltması ya da yükseltmesine göre, yani akıbet açısından değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkar. Evet bazen olur ki, insan Servet-ü Saman'la, Hz. Osman ve Abdurrahman İbni Af gibi, alayı illiyine çıkar. Bazen de olur ki hafizen Allah, Karun ve yukarıda anlatılan meçhul şahıs gibi esfeli safeliğine yuvarlanır. Bana seni gerek seni Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize talim buyurduğu Rabbena atina dünya haseneten ve fil hasene Rabbimiz bize dünyada da ahirette de hasene ihsan ile duası umumi bir yakarıştır. Bu şekilde hem dünyanın hem de ahiretin güzelliklerini isteyenler, Allah'ın lütfu keremiyle niyet ve gayretlerinin semeresini hem dünyada hem de ahirette göreceklerdir. Dolayısıyla insan sadece dünyasını değil, aynı zamanda ahiretini, hatta dünyanın fani ve geçiciliği, ahiretin ise ebedi ve sonsuzluğunu nazara itibara alarak, Dünyanın çok çok ötesinde ahiretini düşünmelidir. Evet o her iki alemin de güzelliklerini istemeli. Dünyasını imar ederken ahiretini berbat etmemelidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim sadece dünya peşinde koşanların Rabbına etinafit dünya, Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver şeklinde talepte bulunduklarını zikreder. ve لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ <خَلَاقًا> Böyle diyenin ahiretten nasibi yoktur diyerek sadece dünya hayatı için talepte bulunanların elemli akıbetine dikkatleri çeker. Böyleleri Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetleri اَذْهَبْتُمْ fi ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Bütün zevklerinizi dünya hayatında kullanıp tükettiniz, onlarla safa sürdünüz, fehvasınca yemiş bitirmiş olurlar. Bu durum ulvi gayeler için yaratılmış bir insan için başka değil, sadece bir sukuttur. Kendi seviyesinin altına düşmektir. Çünkü sadece dünyasını düşünüp hayatını yeme ve içmeye bağlamak insan dışındaki mahlukatın yapacağı şeydir. Bir kere daha ifade edecek olursak insan Allah Celle Celaluhu'nun kendisi hakkında takdir ettiğine razı olmalı Allah'tan hakkında hep hayırlısını dilemeli. Her zaman Allah'ım hakkımda hayırlı olanı ihsan eyle. Eğer senin bana ihsan edeceğin daha başka nimetler benim baştan çıkmama sebebiyet verecekse ben onları istemiyorum. Kutu la yemutla ölmeyecek kadar bir rızıkla yaşamaya razıyım. Ben senden... ''Sadece seni istiyorum, bana seni gerek seni.'' demelidir. Allah'ım, arkadaşlarımıza bol bol ihsan eyle. Bundan dolayı insan, başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ''İnfak kahramanı'' diye vasıflandırabileceğimiz insanların hayatına bakarak kendini çokça test etmelidir. Mesela servet geldiği gibi o insanın kalbinde gönlünde hiçbir iz bırakmadan Allah yoluna gidiyor mu? Ona bakmalıdır. Azken verebiliyorsa yani bir ceketi bir paltosu varken... Çıkarıp onları verebiliyorsa Böyle birisi Arabası olduğunda Allah'ın izniyle onu da verebilir Yine böyle birisi Bana her gün Bir milyon dolar gelse Gelse de Ben o dolarlarla dünyanın Değişik yerlerinde şu kadar eğitim yuvası Açsam Oralarda vazife yapan eğitim gönüllülerinin Alamadıkları burslarını yetiştirsem Hatta o bahadırların yaptıkları bu civan metrikler karşısında beş bursunu birden peşin versem diye düşünür. İşte insan böyle düşünebiliyor ve kendine uyguladığı testlerden Hakk'ın inayetiyle geçtiğine inanıyorsa onun için servet inşallah tehlikeli olmaz. Bu ölçüde bir niyet enginliği ve kalp saffeti içinde bulunanların kasalarına keşke hep servet akıp dursa. Müellif burada sözlerine şöyle devam ediyor. Fakir, büyük çoğunluğu itibariyle arkadaşlarımızın işte bu seviyede üstün karakterli, civan mert ve semahat ehli insanlar olduklarını düşünüyor. Onlar için Cenabı Hakk'a çokça dua ediyor. Ve Allah'ım, o arkadaşlarımıza bol bol ihsan eyle. Zira onlar senin lütuflarını dünyanın dört bir yanına, ilahi kelimetullah için saçıyorlar, diyorum. Fakat insan Erzurumluların ifadesiyle gırgıtsa, hep cimrice davranıyor. Kendi rahatını milletinin ve müminlerin rahatının önünde tutuyor. İnsanların hakkını nazarı itibara almıyor. Dinimi beyni İslam'ı düşünmüyor ve bir türlü iç dünyasında bu olumsuz duyguları aşamıyorsa böyle bir insan Allah'tan mal, mülk, servet, saman istememelidir. Yürekli davranmalı. Kendinden emin olmadığını kabul etmeli ve Allah'ım bana vereceğin ihsanlar, onların getirdiği rahat, beni senden uzaklaştıracaksa istemem onları. Bu zamana kadar benimle senin arana girenleri de al diyebilmelidir. Çünkü kulluk bu ölçüde bir samimiyet ve sadakat ister. dinleyenler Cemre beklentisi burada sona eriyor. Konuya gelecek bölümde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.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 Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programı başlıyor ve geçen bölümde kaldığımız yerden konuya devam ediyoruz. Bu bölümün başlığı Fakirlik mi, Zenginlik mi? Yamalı Yorgan Burada konuyla alakalı yönleriyle Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden ve onun aczu-fakr yaklaşımından da bahsetmek icap eder. Üstad Hazretleri ilim ve dinin izzetini muhafaza etme, iman hizmetine halel getirmeme düşüncesiyle hep istina ruhuyla hareket etmiş ve çok fakirane bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Bildiğiniz gibi eşref edip merhum onun bu halini tarihçeyi hayatta, kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle tegaddi eder. Elbisesi pek basit ve fakiranedir Temizliğe fevkalade itina eder. Mamelek namına dünyada hiçbir şeyi yok. Kendi için yaşamaz. ''Cemiyet için yaşar'' ifadeleriyle anlatır. Zaten Hz. Üstad kendisi de ''Tatmaya izin var, doymaya yok'' diyerek dünyaya bakışını özetlemiş gibidir. Lahikalara bakıldığında bu bakışın onun hayatındaki yansımalarını görmek mümkündür. Onun cemiyet ve insanlık için fedakarlık ufkunu anlama adına fikir verecek bir hatırayı Vehbi Vakkasoğlu Bey'den dinlemiştim. Kendisi Necip Fazıl merhumu ziyarete gittiğinde ona Zübeyir ağabeyden işittiği bir hatırayı naklediyor. Büyük Doğu dergisinin sıkıntılar yaşadığı, bir yayınlanıp bir yayınlanmadığı dönemlerden birinde yine parasızlıktan dolayı dergi basılamayacak gibi oluyor. Bu mevkute o zaman için çok önemli bir misyon ifade ettiğinden, Üstad Hazretleri ona İslam'ın sesi ve soluğu olarak bakıyor. Fakir de gençlik yılları itibariyle hatırlarım, Büyük Doğu o zaman için ufuk açıcı, yüreklendirici, inananların hallerine tercüman olan, onların sıkıntılarını dile getiren önemli bir yayındı. İşte Büyük Doğu'nun parasızlıktan dolayı basılamayacak olması Üstad Hazretleri'ne çok dokunuyor ve Zübeyir ağabeyi çağırıp ona, ''Zübeyir, Doğu çıkmayacakmış, mutlaka bir şey yapmamız lazım.'' diyor. Zübeyir abi de, ''Üstadım neyimiz var ki bir şey yapalım?'' diye cevap veriyor. Bunun üzerine Üstad Hazretleri, ''Benim kışın üzerime aldığım eski yamalı bir yorganım vardı.'' Belki birisi bir değer atfeder de onu satın alır. Siz de elinize geçeni doğuya gönderirsiniz diyor. İşte Hazreti Üstad o yorganı sattırıp bedelini dergiye gönderiyor. Vehbi vakkaoğlu Beyefendi bunu Üstad Necip Fazıl'a anlattığımda yüzünü pencereye çevirdi ve hıçkıra hıçkıra ağladı demişti. Üstadın fakirane hayatı işte budur. Fakat onun aciz, fakr, şevk, şükür, şefkat ve tefekkür olarak kendi mesleğinin altı önemli erkanından biri olarak saydığı fakr anlayışı bildiğimiz fakirlikten biraz daha farklıdır. Ona göre fakr ister fakir olsun ister servet sahibi, kişinin kendisini hiçbir şeye malik görmemesi her nimeti Allah'tan bilmesi manasına gelir. Bu tıpkı insanın kendini aciz bilip Hakk'ın sonsuz kudretine sırtını dayaması gibidir. İşte bu manadaki fakır şalını kuşanabilenler, dünyalara da malik olsalar o mülkün zerresine kalplerinde yer vermez. Ellerinden kaybolup gidene üzülmez, Ellerine geçene de sevinmezler. Böylelerinin derdi davası, Kendi millet ve devletlerinin zenginliğidir. Şahsi hayatları adına İbrahim Ethem gibi yaşar, Kırk yamalı hırka ve bir lokma ekmeğe razı olur. Fakat milletlerinin ikbali için de, İşe dört elle sarılırlar. İstidradi olarak ifade edeyim ki tarih boyu Cenabı Hakk'ın gınası karşısında kendilerini fakir, kuvvet ve kudreti karşısında da aciz gören başka kimseler de olmuştur. Fakat denilebilir ki meseleyi bir sistem haline getirip sunan ve onu bir yolun erkanı olarak etrafındakilere sunan Bediüzzaman Hazretleri'dir. Servet düşmanlığı yerine insanların gönüllerini kazanmak. Mevzu hülasa edecek olursak, bazı kimselerin helal ve haram çizgilerine dikkat etmeden servet peşinde koşmaları, kimi inanan insanlarda dahi, servet ve servet sahibi insanlara karşı olumsuz bir bakış açısı meydana getirmiş olabilir. Ne var ki haramdan kazanan ya da kazancından Allah yolunda infakta bulunmayan bir kısım insanlara bakıp, servet düşmanlığı yapmak başta da ifade edildiği gibi doğru değildir. Servet düşmanlığı, insanla sosyal ihtilallerin arkasında duran Marx, Engels ve benzeri düşüncede olan şahısların armağanıdır. Ve onun beşeriyet için nedenli büyük bir tehlike arz ettiği ve ne azim tahribatlara sebebiyet verdiği, insanlık tarihine az çok aşina olanlar için malumdur. Bunun yerine, yani zenginlere adabet besleyip zenginlik düşmanlığı yapılacağına, varlıklı kimselerin Allah'a dost insanlar haline getirilmesine ve onların imkanlarını rızayı ilahi istikametinde topyekun insanlığa faydalı olacak şekilde kullanmalarına çalışmak iktiza eder. Bunun için bütün meşru vesileler mutlaka değerlendirilmelidir. Zira bu, o insanın ahireti adına da çok önemli bir vazife ve sorumluluktur. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, insanlar bu mevzuda belki başta biraz zorlanabilirler. Önceleri azıcık bir şey verirken bile canını veriyormuş gibi hissedebilirler. Fakat, 40 yıllık müşahedelerime dayanarak diyebilirim ki, gönülde din... Millet, insan sevgisi tutuşturulan insanlar zamanla verme işinin tiryakisi haline gelmişlerdir. Öyle ki kadınlardan da erkeklerden de ağlayarak gelip her şeyini milletimizi yüceltme istikametinde hak rızası için ortaya döken insanlara şahit olmuş umdur. Ve müellif devamında diyor ki, Öyle ki, kadınlardan da erkeklerden de ağlayarak gelip her şeyini milletimizi yüceltme istikametinde hak rızası için ortaya döken insanlara şahit olmuşumdur. O halde bir mümin olarak bize düşen servet veya servet sahibi düşmanlığı değil, insanları insanlık yolunda Allah rızası istikametinde vermeye alıştırmak olmalıdır. Bu açıdan servet ve imkan sahibi insanların gönüllerini kazanmaya, onları dinin, imanın, insanlığın dostu haline getirmeye, getirip bu ulvi değerler için çalışıp çabalamaya ve bu suretle hem mevcut imkanların doğru yerde harcanmasına hem de imkan sahiplerinin ahirette kurtulmasına vesile olmak çok önemlidir. Önemlidir... Zira bu yol, Efendiler Efendisi Aleyhi i ekmelüt ve teslimatın yoludur. <gülüyor> Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha böylece sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle,